Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve nauzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina Men yehdillellahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le Ve eşhedü en la ilaha illallah ve ehdu an Muhammeden abduhu ve resuluh Ama ba'd Fe inna estağl hadîsü kitabullah ve hayral hadîsi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve külle bid'atin galale ve külle dalaletin finner ar. Arapça dersimizde 8. bölümdeyiz. Rabbiyallahu. Allah Rabbim Allah'tır. Selamun aleyküm selam olsun. Rabbiy'deki ya ya'sı yani bana ait olan benim benim Rabbim Allah'tır. Ve Arafe İbrahimo enallâhe rabbuhu. Arafe bilmek, anlamak demek. Ve arafe İbrahimo. İbrahimo burada fail olduğu için, yani arafe fiilinin faili olduğu için harekese ötre. Arafe İbrahimo enallâhe rabbuhu. Enne burada pekiştirme. Aynı zamanda nasb edatı. Bu yüzden Allah en neden dolayı nasb olmuş. Harekesi ennallâhe üstünlüğü. Ennallâhe rabbuhu yani İbrahim'in Rabbi. İbrahim anladı ki Rabbi Allah'tır. Li ennallâhe li harfi Kendisinden sonra, yok olumsuz değil, kendisinden sonra gelen ismi cer yapar. Yani son harekesini esra yapar. Fakat li harfi cerinden sonra enne gelmiş, yani nasbedatı gelmiş. Nasbedatından sonra da isim gelmiş. En yakın olan edat, amil olarak o ismi etkiler. En yakın edat burada nasbedatı, o yüzden Allah lafzının harekesi şeyi, üstün. Harekesi üstün li ennallâhe li burada çünkü manasını veriyor li ennallâhe çünkü Allah hayyun la yemut ölmez diridir hay diri yemut mevt mevt ölüm demek yemutu ölür demek la yemut ölmez demek ve ennallâhe buradaki ve Li enn Allah'e bağlaç olarak geliyor. Yine bunu da anladı ki, yani hepsi ve arafe'nin şeyi ve enn Allah'e la yaghi bu. Bu kelime de geçmişti. Efendim, kaybolmaz. Evet, kalıcıdır, kaybolmaz. Bakiin la yaghi bu. Ve enn Allah'e la yaglibu şeyun. Burada galebe, galip gelmek, üstün gelmek, fiilinin faili şey. Bu yüzden şeyin harekesi ötre. Hiçbir şey ona galip gelmez. Allah kuvvetlidir, güçlüdür, hiçbir şey ona galip gelmez. Yani galebe, fiilinin, e, buradaki yağlibu fiili şey'e ait. Ve arafı İbrahim'e, "İnna Allah'e Rabbul kevkebi Rabbul kevkebi Mudaf Mudafinleyi. Kevkbin hareketi bu yüzden esre, yıldız'a izafe edilmiş. Yani yıldızın Rabbi. İbrahim anladı ki yıldızın Rabbi Allah'tır. Ve inna Allah'e Rabbul Qamari. Rabbul Kamer'de yine aynı şekilde mudaf mudafin ileyh. Allah ayın da Rabbidir. Ayın Rabbi de Allah'tır. Ve ennallâhe rabbuş şemsi O da mudaf mudafin Ve Allah güneşinde Rabbi Allah'tır. Ve ennallâhe rabbul alemine Burada da mudaf mudafin var. Alemlerin Rabbi. Ve Evet, çoğul olduğu zaman şimdi e, çoğullarda eğer yani ötre gel, damme gelecekse alemun olurdu alemun ama esre geleceği yerde ve üstün geleceği yerde alemin Rabbul alemin Allah alemlerinde Rabbidir Tüm alemlerin Rabbidir. Ve hedallahu Heda, hidayet etmek, doğru yola iletmek demek. Ve hedallahu Bakın Allah ötreli. Yani hidayet etmenin faili. Allah hidayet ettiği kimi? İbrahim'i. Bu yüzden İbrahim mef'ul burada. Hidayet fiilinin mef'ulü. O yüzden İbrahim'e oldar ikiz. Ve hedallahu İbrahim'e. Allah İbrahim'i hidayet etti. Onu doğru yola iletti. Ve ce'alehu ce'al kılmak fiil ce'alehu yani onu İbrahim'i ne kılmış? Nebiyen ve halilâ halilen Burada Nebi bir Nebi peygamber Halil'de yakın dost özel dost onu dost edindi. Bir Nebi kıldı peygamber kıldı ve onu dost edindi. Nebi <bursun> Sıfat. sıfat. Oradaki ve bağlacı önemli değil. Alfa'ya gelmenin zorunda değil mi sıfatlar? İki sıfat farklı farklı gelebilir. Aradaki ve bağlacı bunu engeller, engel olamaz. Yok bu şimdi burada ayraç. Yani birbirine sıfat mevsuf değil bunlar. Sıfat mevsuf değil. Ayrı sıfatlar. Sıfat. Nebiyen halilen deseydi o zaman sıfat mevsuf olurdu. Yani dost bir nebi kıldı olurdu. O zaman da mana pek oturaklı olmazdı. Ceale cealehu onu nebiyen bir nebi kıldı ve halilen dost kıldı. Neye bağladı olmasa nebilerin içindeki Yok burada e, nekre geldiği için nebiyen halilen denmiş olsaydı dost bir nebi edindi, dost bir nebi edindi olurdu. Ve emer Allahu emere emretmek Türkçe'deki gibi emer Allahu Allah emretti İbrahim'e İbrahim'e emretti en en yedi u kav mehu yedu daa daha önce geçmişti davet etmek çağırmak dua etmek bu manalara gelir yedu burada çağırmak davet etmek manasında en yedu yedu yani buradaki daa e, daa fiilinin çoğul olarak He, davetten geliyor Kavmehu yani kavmini davet etmesini emretti. Burada yed'u fiiline ne oldu? Mef'ul kavm kelimesi. O yüzden kavmehu kavmuhu değil kavmihi değil kavmehu diye harekelendi. Kavm kelimesi de burada mef'ul yani davet fiilinin mefulü. En yed'u kavmehu kavmini davet etmesini emretti. Ve yemne Ahum, yemne ahum, onları men etmesini, engellemesini, yani bu ve emera'nın emera emrinin devamı bu, beyle bağladı bunu. Ve yemne ahum, min ibadetil asnami. İbadetil asnam burada min olmasaydı ibadetul asnam olacaktı, yani mudaf mudafinley. El asnam putlar ibadet ibadet. ibadetul asnami. Kelimenin aslı bu. Ama min harfi cerri geldiği için min ibadetil asnami oldu. Putlara ibadetten, putların kulluğundan onları engellemesini de emretti. Onlara mani olmasını da emretti. Yer mi anlaştın neymiş bu da? <Gülüyor> Yemne ahum. Bak burada Aynı yed u da olduğu gibi yed u da niye bir elif düşmüş? En yed u da bir elif düşmüş sanki orada. Hocam buradaki sonunun e, üstün olması bu elden kaynaklanmıyor mu? Nasip. En yed u ya. Bunu nasip en bunu nasb ediyor. He en yed u ya kalmehu. Evet. Evet. Burada çoğul değil tekil. Yedu oya kavmehu, yedu au kavmehu, yedu o kavmehu. Ya burada nasıl gelmesi, olur? Yedu yedu yed au olur Allah harem, yedu au kavmehu. Ve yemne ahum, bunlar yani yedu ve yemne ahum, onları davet etmesini ve kutlara ibadetten koymasını men etmesini emretti. Davet ve İbrahim'e niye daveti İbrahim'e oldu herke? Değil. Mudaf mudafın illeğde niye üstün oldu? Gayrı musarif. Ne olacaktı? Gayrimüsrif olması, davetu İbrahim'i, yani mudaf mudafinlik var. Davetu İbrahim olmasının sebebi, gayrimüsrif olması. İbrahim kelimesinin acem bir kelime, Arapça bir kelime olmayıp, gayrimüsrif kural dışı bir kelime olması. Kural dışı kelimeler esralcıya yerde üstün alırlar. Abi mudafin dedim davet. <gülüyor> İbrahim'in daveti, evet. Ve da İbrahimu kavmehu İbrahim kavmini davet etti, çağırdı. Neye? İllallahi Allah'a çağırdı, Allah'a davet etti. Ve menaahum engelledi, mani oldu. yasakladı. Min ibadetil asnami putlara ibadetten yasakladı. Kale İbrâhîmu burada kâl söyleme fiilinin faili o yüzden harekesi ötre tıpkı davet fiilinin faili olduğu için burada kâle deâ İbrâhîmu mehu. bakın kavmede burada mef'ulun lan dolayı harekesi üstün evet <gülüyor> illâllâhi illâllâhi ilâ harfi cer e a manasını katar Allah'a burada Harfi cer olduğu için ilallahi oldu Allah Lasın herkes Ve menahum min ibadeti Lasnam ibadeti Lasnamı açıkladık bu kelimeyi. Kale İbrahimu li kavmihi li harfi cer Şöyle diyebilirdik Kale İbrahimu kavmehu diyebilirdik harfi cır kullanmasaydık He, li kullanmasaydık kavmehu meful yapardık o zaman kavmi kavmine dedi ki olurdu yine aynı manaya gelirdi. Kale İbrahimu li kavmihi li harfiçe o yüzden kavmihi diye esre oldu. Ma tabudun? Neye tapıyorsunuz? Ne ibadet ediyorsunuz? Kavmine böyle söylemiş. Buradan sonra ayetler geliyor. Şuara suresinde 71 ile 74. ayetler arası. Kalu dediler ki nabudu ibadet ediyoruz. Asnamen. Bakın asnam mef'ul verilmiş burada. Putlara ibadet ediyoruz. Na'budu asnamen. Putlara ibadet ediyoruz dediler. Asnam kelimesi mef'ul yani ibadet fiilinin mef'ulu o yüzden harekesi üstün. Na'budu asnamen. Kale İbrahim'u. İbrahim dedi ki Hel Kum yesme u ne kum yesme u yani ye muzara tarifi o oh, ondan bahsediyor onlardan bahsediyor Çoğul Yesme u ne yesme yani onlar istiyorlar Yesme u ne kum sizi sizi istiyorlar mı kum siz Yesme uğun yesme on putlar putlar istiyorlar mı? kum Sizi istiyorlar mı? İz tedune Siz dua ettiğinizde Siz seslendiğinizde çağırdığınızda Yani çağırdığınızda seslenmek Dua etmek manasında burada Siz dua ettiğinizde seslendiğinizde Sizi istiyorlar mı? Ev Yemfeunekum Yemfeunekum nef'adan geliyor. Fayda vermek daha önce geçmişti bu kelimede. yemfeun yemfeun fayda veriyorlar. yemfeunekum size. Buradaki ev veya demek. Veya size fayda veriyorlar mı? Ev ya durrun veya zarar veriyorlar mı? gerek yok. Çünkü e, şuna bağlanıyor ya GMPU ne kum evye durun veya zarar veriyorlar mı? Yani size zarar veriyorlar mı denmiyor. Tekrar da zarar veriyorlar mı? Yani size fayda veriyorlar mı veya zarar veriyorlar mı? Yani manayı yani, ikincide bulunan sıfat fark etmez değil mi? Yani fark yani, etmez o, o, o, o. Evet. evet. Kalu Edilir ki bel vecetna ebaina kezalik yefalun kezalike yefalun. Hayır. Yani size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır. Bakın bu, o kavimlerin farkı. Yani Rab edinmemişler. Sadece ilah edinmişler onlar. Yani size fayda ve zarar veriyorlar mı? Hayır diyorlar. Fakat biz atalarımızı, babalarımızı bu şekilde yaparken bulduk. Yani putlara tapmalarının ibadet etmelerinin, yani uluiyet atfetmelerinin ibadet uluiyet manasına dahil. Onları ilah edilmelerinin sebebi babalarını böyle yapar bulmaları. Ama size fayda veriyor mu, istiyor mu? Yok. Şimdikilere sorun, istiyorlar mı? Tabi istiyorlar. Fayda verir, zarar verirler mi? Verirler. Şimdi ihtiyat böyle. Yani rab edinme de var günümüzde. Vecet <gülüyor> bulmak demek? Biz bulduk. Bel burada. bilakis manasına yani hayır manasına geliyor burada. Hel diye sorulan soruya bel hayır. Bel bilakis hayır. Vecedna abayne vecedna abayne. Bakın burada abayne da meful. babalarımızı bulduk. Nasıl bulmuşlar? Kezalik. Böylece bu şekilde yefalun yapıyorlardı. Böyle yaparlarken bulduk. Kale İbrahimu. İbrahim dedi ki Fene ben ise bana gelince ben ise la aabudu aabudu ibadet etmem la aabudu ibadet etmiyorum hazil asnam la burada nefi nef de kapsar yani ibadet etmem yani hal değil de umun bir nefi de ifade edebilir yani ibadet etmiyorum bu şekilde de tercüme edebilir. Ama burada cahtı mutlak var. Cahtı müstarak değil de cahtı mutlak var. Etmem. Ben bu putlara ibadet etmem diyor. <feyle> Fe la abudu hazihil asnam. Ben bu putlara ibadet etmem. Asnamları kesne üstün. Neden? Evet, abudu'nun mef'ulü. Bel ilakis ene bilakis ben aduvun düşmanım bir düşmanım <gülüyor> li hazihil asnami li harfi cer li harfi cerinden dolayı asnam kelimesi esre harekelendi bel ene aduvun li hazihil asnami bilakis ben bu putların düşmanıyım <gülüyor> Olum, abi, <istekimde, gülüyor> niye, <unutur>? ne şey, <gülüyor> Tabi burada li, li, li harfi dolayı Tabii. asnami oldu. Yukarıdakini açıkladık bak. Abudu fiilinin mef'ulü. Mef'ul olduğu için asname diye hareketlendi. Orada şöyle denebilirdi bak. La abudu lihadihil asnami. Ama li yok burada bak. Onun yerine mef'ul yapılmış. Li olmasa <gülüyor> <gülüyor> Asname. Orada da mef'ul olacak. İşaret sıfatı değil mi hocam? Evet. Niye yukarıda o zaman esname olsa esname olmadı? Nerede? Büyük. İşaret sıfatı Büyük. tarifi cer değil ki. Yani sıfat mevcut olması gerekiyor mi? Yani, sıfatın bu, bu harekesini... Sıfat yani o hareke etmeyiz. Etmeyiz. Amil değil yani şeyler şari Li li harfi cer evet. Ene abudu rabbel alemin. Bakın burada şeye dikkat edeceğiz. Ene <Ses> diyor ben abudu ibadet ediyorum. Bu ibadet etme fiilinin mef'ulü rabb. Ama Rab tek başına değil burada, mudaf mudafin ile şeklinde. Aslı Rabbul Alemin. Rabbul Alemin. Fakat abuduya mef'ul olduğu için Rab kelimesi, harekesi üstün oldu. Rabbel Alemin oldu. Ben alemlerin Rabbine ibadet ederim. Yine ayetler geliyor şuara suresinden. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَحْد۪ين۪ o beni yaratan, halaka yaratmak, Halakani beni yarattı. Ellezi o ki, yani o ki beni yaratandır. Fehu ve yehdiin ve beni doğru yola iletti. Ellezi yine ki, yine o ki hu ve yut imuni ve yeskîn yut imini, beni yedirdi, yediriyor. Ve yusquin ve içiriyor beni yediren içiren odur. Ve ıda marit tu hastalandığımda fehu ve yeshfiin şifa veren odur. Ve lezi yumi beni öldüren tüm sonra diriltecek olan odur. Bunlar şu ara Suresi 78-81. ayetleriymiş ve innel asname inne nasbedat olduğundan asnamı üstün yaptı ve innel asname la tahluku ve la tehdi kutlar yaratmaz harf niye tahluk oldu? Heh. cansız varlıkların çoğulları dişi sayıldığından e, fiilinde dişi bir fiil olarak verdi tahluku Yaratmaz, vela tehdî hidayet etmezler. Ve inneha, bakın burada işaret sıfatı da dişi, innehu değil de inneha dedik dişi sayıldığından Çünkü yine onlar, la tut imu, ehaden, tut imu yedirmek, yediriyor, yedirmiyor. La tut yedirmiyor, ehaden. Niye ehaden oldu? herkesi Evet burada da yedirme fiilinin mef'ulü olduğundan dolayı ehaden dendi. Ve <gülüyor> la <gülüyor> yani bunlar kimseyi doyurmaz ve içirmezler. Ve iza meride ehadun Burada niye e, ehadun dedik? Heh, artık fail oldu. Bak yukarıdaki yedirme fiiliydi. Yani müteaddi bir fiildi. Burada fail. Bir kimse hastalansa ve ıza merida ehadun. Bak ehad burada fail. Şu yukarıda mefuldü. O yüzden ehaden oldu. Ama burada fail ehadun oldu. Çünkü hastalanan bu kişi zaten. Ve ıza merida ehadun. fehiye la teşfii. Bu putlar şifa veremezler. Ve inneha yine onlar La tumitu ehaden Bak burada ehad yine Mef'ul oldu. Yani geçli bir fiil ile karşı karşıya tumit yani öldürmek. Hiç kimseyi öldürmezler bu putlar. Ve la tuhi diriltmezler. hayat veremezler. Evet el Meliki Kralın önünde Emam önünde demek Halfe arkasında Emam önünde demek Huzurunda önünde Bir sonraki derste de bunu işleriz inşallah Emamel Meliki Tahti, Tahti alt Fevka yukarı üst <gülüyor> Fevka Ala da öyle Bir şey yok Var. Arapçada hepsinin incelikleri var. Yani mesela birisi şöyle üzerinde, birisi de şöyle değmeden üzerinde mi? Böyle bir malla var? Tabii. Bitişik olmasıyla olmaması arasında fark var. Yani fevka... Hı? Fevka bitişik olmadan üstünde... Olabilir. Ala, çünkü hep şeylerde böyle bir fark gibi sezdim yani. Çünkü mesela ala derken, kendi üzerimize derken... Ala, ala manevi manasında manevi manalar da kapsar ama tevka e, somut bir üstünde olma. Mudaf mudaf neydi mi hocam? Mudaf. O olabilir. Öyle o emam kelimesinden kaynaklanabilir o. Aleyküm selam hocam. Mesela kalf kelimesi de öyle halfe. Tahti. Yazıyor. Mesela buna tahtu olmuyor. Bilmiyorum kadarıyla tahtuhu. Tahtihi oluyor da. Tahtihi oluyor. Tahtihi. Tahtih-i enhar. Mesela ilk ayette Şua ayet 78. Halak temin fegübe yehti niye olmuyor? Niye yehtin oluyor? Onu bilmiyorum akşam. yeşqin, Yeşfiin Bunlar bilmiyorum. bunlar bilmiyorum. bunları detaylı bakmak lazım yani şeylerde. Ee, farklı lehçelere dair. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de farklı lehçelerden şeyler var, ifadeler var. Normal <gülüyor> fiil Evet. normal bizim bildiğimiz fasih kurallara göre bu farklı bu lehçelerin farkından olabilir Allah Onu. Var böyle ayetler var yani lehçe farkın olan ayetler var. Sahabelerle bazı şeyleri başkalarından öğreniyorlar yani. Fatihin manasını İbn Abbas diye lanma başkasından mı öğreniyor. Subhanekallahu mevbi handik ve eşradenle ilahilen tavah tekele aşarı kerek ve estağfurullah kerekü